Muhterem Müslümanlar! Bir evvelki derste yine Melaike-i Kiram bahsine tetimme olarak tıpkı onlar gibi latif varlıkları olan cinlerden bahsetmiştim. Cin tayfasının meredesine yoldan çizgiden çıkmış olanla şeytan diyoruz. İnsanlarla çok sıkı alakaları olan Sahih hadisin ifadesiyle kanının damarlarının içinde kanla beraber dolaşan insanın beynine kadar giren kalbinde bir noktayı lenmesi bulunan insanla bu kadar sıkı alakası olan latif cisimler şeytanlar diyoruz bunlara. Kendi manasıyla Allah'ın rahmetinden kovulmuş çok asi, tagi, bagi bir topluluk. Şeytan diyoruz bunlara. İnsanlar arasında bunların vazifelerini yapan, insanları baştan çıkaran, Allah'tan uzaklığına dikkat eden, yaklaşmadan kaçan kimselere insi şeytan diyoruz. Yer yer cinli şeytan, insi şeytandan dersini alır nübüvvet mevzuunda beşer cinlere imamlık yaptığı gibi, hususıyla ahir zamanda meydana gelen çeşitli dinsizlik cereyanları ve doktrinleri içinde de insanlar şeytanlara rehberlik yapmaktadır. Adeta görünmeyen bu ecsam-ı latife, mariç ve nardan mahluk olan varlıklar, İnsanın beşeri garizesiyle, öfkesiyle, şiddetiyle, hiddetiyle, aklıyla sıkı münasebeti olan bu varlıklar, insanın kalbi ve ruhi hayatını mütemadiyen sabote etmekte ve beşerden ders almaktadırlar bu mevzuda. Beşer cinlere, şeytanlara 20. asırda ders vermektedir diyoruz, hususiyle bu asırda. Şeytanı haddinden fazla abartma ve kabartma hadisin ifadesiyle memnu menhi bir husustur. Onu çok büyük görmeyin. Sürçtüğünüz düştüğünüz zaman bu işi ona vermeyin kabarır buyuruyor. Başımıza gelen her şey Allah'tan geldi. Biz sadece sebebiyet verdik. Yani kayılacak yerden yürüdük bileceğimiz yere ayağımızı bastık. Mayınlı tarlada yürüdük. Onun için berhava olduk veya yüzüstü düştük. Bu Allah'tandı. Deyin. O zaman sönüverir buyuruyor. Bununla beraber, bu bir mümin için, benim için çok mühim bir husus olmakla beraber 20. asırın, 20. asır medeniyetinin, 20. asır idaresinin 20. asır devletlerinin, devletinin tabakatı, beşerinin şeytanla çok sıkı alakası olduğundan, Allah ve onun rahmetiyle rezonans olacağı yerde sabah akşam şeytanla telefonlaştığından, şeytanla kontak olduğundan 20. asırda hususiyle müminler arasında şeytanın büyük yeri vardır. Beşerin işlerine ciddi müdahalesi vardır. Ve dikkatinizi istirham edip ve zekeyi söyleyeyim. Bu mevzuda en mühim meselede şeytanın zimamdarlığı arkasında yürüyen beşerin sahili selamette sıratı müstakimde yürüdüğü zannında bulunmasıdır. Yani şeytanın elinde melabe iken, onun ayaklarının önünde yuvarlanırken, onun telkinat ve ihaları karşısında kafasında yeni yeni şeyler kurarken kendisini melek görme gafleti içindedir ve işte bunun için dikkatinizi rica edeceğim şeytan beni Adem'in insanoğlunun ezelden cibirliği düşmanı Hazreti Adem yeryüzüne geleceği ana kadar şeytanın içindeki küfür zuhur etmemişti bir faktör lazımdı ki içinde nifak halinde sakladığı küfür zuhur etsin. O da Adem'e secde meselesi oldu. İçindeki küfrün ve nifakın meydana çıkmasına son sebep ve bardağı taşıran damla üscudu Adem'e fermanı sübhanesi oldu. Ateşten yaratıldım diye Allah'a karşı böbürlenen Gülü çiçeği bitiren, ahiretin mezrası olan toprağı hakir gören şeytan. İnsanın menşei, esma ilahinin kaynaştığı, oynaştığı toprağı istihkar eden, onu topraktan beni ateşten yarattın diye böbürlenen şeytan, bir kere Allah dergahından kovulunca muvazenesini dahi kaçırdı, bulamadı muvazeneyi. Onun için yanlış ölçmeye tartmaya başladı. Ben daha hayırlı o daha şerlidir dedi. Şeytan Hazreti Ademle beraber insana musallat olmuştur. Onun mübarek iskeletinin ağzından girip başka tarafından çıktığı, başka tarafından girip ağzından çıktığı devirden başlar şeytanın beşere düşmanlığı. Bu arz ettiğim şeyleri Ahmet bin Hanbel Tirmizi, ve Buhari gibi zatlar bize nakletmektedirler. Kur'an-ı Kerim daha ikinci suresinde bu büyük hasma dikkati çekiyor. Götenin gökte ilk oyun dediği mevzua dikkati çekiyor. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا kana مِمَّا كَانَ ف۪يهِ فَقُلْنَهْبِدُوا li لِبَعْدٍ adub. Fezallahum eşşeytanu enha feahracehuma mimma kana fi. Hamza kıraatında kıraat imamlarından Fezallahum eşşeytanu feahracehuma mimma kana fi. Şeytan onları cennetten kaydırı Şeytanın işidir bu. İnsan mahbeti ilahi ilahi olan gönlüyle Allah'a teveccüh ettiği anda onu kaydırmak şeytanın işidir. Onun için namazda da esnetir. Onun için namazda esneme katiyen şeytandandır. Onun için Allah Resulü buyurur ki, اَتَّسَاوبُ مِنَا الشَّيْطَانُ şeytan اِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَا الْيَرُدَّ مَسْتَطَاعِ Tesaüb şeytandandır esneme. Sizden herhangi biriniz esnemeye maruz kaldığınız zaman mümkün mertebe dişini sıksın, işin önüne geçsin. Sizin en ciddi durumunuz mescitler ve camilerdir. Orada canınızı okur da size rahavet verirse, sizi uyuşturursa şeytanın vazifesi tamamdır. Sizin de işinizi bitirmiş demektir. Senin en ciddi halinle alakadardır. Adem'in kime ne zararı vardı? Cennet neresi ise orada? Cemal-i ve kemal müşahede neşvesi içinde mez ve sermez dedi Adem'in kime ne kötülüğü vardır. Ama Adem'in dergahı ı uluhiyyette kemelbeste yubudiyetle arz-ı didar etmesin, Adem'in el divan durup hakaretini idrak etmesin, Adem'in el bağlaması Allah'ın büyüklüğünü kabul etmesin, şeytanı şirazeden çıkaran husus bu idil. Okulluk yaptı, ben şaştım, düştüm diyordu. Onun için kaydırdı. Evvelki kıraate göre fe ezellehuma, cennetten kaydırdı. Allah'ın huzurundan kaydırdı. Evvelki kıraate göre ise sürçtürdü. Yolu bataklık olan bir yere itti. Memnu meyvenin karşısına götürdü. Ve qâsemehuma inni lekuma leminen nasihin. Ben size nasihatçı hayırhahım. ...yeyin şu memnu meyveden neyse... ...Yahudi buna incir der... ...Hristiyan buna üzüm der... ...öbürü Hintedir, ...öbürü bür der buğday der... ...her neyse... ...o semte gitmeyin... İsrailiyet'i ef efkarınızı karıştırmayın... ...memnu olan şey Allah'ın yasak ettiği bir şeydir... ...bu isterse havvaya tadma olsun... ...isterse havvanın havasına uyma olsun... İsterse beşeri garizeyi yanlış kullanma olsun, isterse tecrübe ve imtihan mahiyetinde zinhar elini uzatma dediği Allah'ın bir şey olsun, fark etmez. Asıl mesele, Hazreti Adem üzerinde şeytanın oynadığı siyan oyunudur. Onu süçtürme mevzudur. Adem gibi herkes olamaz ki, Adem süçtüğü zaman ne diyeceğini bildi. Ve büyük fark işte burada ayrılıyor kendisini gösterir. Şeytan da ısyan etmiştir, Adem de ısyan etmiştir. Allah Celle Celaluhu fe asa Adem diyor. Ama Adem'in bu isyanına Kur'an-ı Kerim'de isyan diye anlatılan şeyine suçme diyoruz, biz zelle diyoruz. İkinci suredeki ayette kullanılan kelimeye ihtida ve ittibağın zelle diyoruz. Adem yeniden yolunu buldu. Ne yaptığını idrak edince, Cenab-ı Hak karşısında nasıl kötü bir duruma düştüğünü idrak edince, فَتَلَقَّ آدَمُ min رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابِ عَلِيْهِ Rabbisinden kelimeler telakki etti. Allah'ım bana sana diyeceğin bir şeyler ilham et. Et de onlarla kapını çalayım. Hüsnü kabul göreyim. Hata ettim. Bir daha etmeyeyim bu hatayı dedi. Şeytan ise اَنَا خَيْرٌ min Falaktanımın narin bakalaktahum intiin İşte burada sürçen, düşen baş kaldıran iki varlık birbirinden ayrılır. Biri cennetten tam atılacağı kaydırılacağı anda yine kalbi Allah'a teveccüh eder, arşiyasını tamamlamaya çalışır. Ama bir farkla, bir farkla yere inip de Hazreti Muhammed semeresini verme farkıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ahvadın arkasına takıp cennete götürme farkıyla. Öbürü ise gayaya doğru baş aşağı gitmektedir. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ kelimatin كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلِهِ Neydi Adem'in öğrendiği kelimeler? Bu mevzuda sahabe ve tabiinden rivayet edilen ayrı ayrı hususlar var. Birisi ''Rabbena zalemna enfusena ve illan tağfir lana ve terhamna lene min minel kâsirîn'' Her müminin her an, virdî sebanı olacağı bir husustur. ''Rabbena zalemna enfusena'' kimseye değil. Rabbimiz nefsimize zulmetti kavva da bende. Rabbimiz bir yuva kurdun sen burada, bizi baş başa getirdin, enis yaptın. Beraber cennetin güzelliklerini seyir içinde seni temaşa edelim. Biz sen nefsimize zulmettik bir şeye değil. Fe in lam tagfire lena ve Mağfiret etmezsen, yarlıkamazsan bizi husrana giden, haybete saplanan, her şeyi kaybeden bitiklerden oluruz. Cenab-ı Hak kabul buyuruyor duasını. Bir başka rivayette şunu söylüyordu Adem. Subhanekallahumma wa bihamdik la illa illa Seni tesbih takdis ederim Allah'ım. Sana bu diyetimi anlatırım. Bu noktada seni tesbih ederim. Sana kurbiyetimi senin bana yakın olmanı anlatır, bu noktada sana hamd ederim. Ben uzağım, sen yakınsın Allah'ım. Senin ismin çok yücedir Allah'ım. Ben nefsime zulmettim, beni mağfiret eyle Allah'ım. Her müminin verdi zebani. اِنَّهُ لَيَغْفِرُوا الزُّنُوبَ اِلَّا اَنْتُ Senden başka yarlı yok ki nereye gideyim, hangi kapıyı vurayım? Kim benim onulmaz bu derdime derman olabilir ki, ben gideyim de ona müracaat edeyim. Rafir sensin, afu sensin, rahim sensin, elden tutan desti gir olan sensin, alayirliğinden ayrıldıktan düştükten sonra yeniden o makama ilah edecek sensin. İbni Abbas'tan Mervi bir başka rivayette de şöyle sızladı rivayet edilir. ''Elem tehlukni biyedike ya Rabbi'' Beni kendi elinle yaratmadın mı? ''Ve nefekte fiyye min ruhike'' Ruhundan bana nefretmedin mi? Evet der Cenab-ı bela'' <gülüyor> Evet öyle yaptım. ''Ere'eyte in tübtü hel ente raciayla cenneti'' Ne buyurursun acaba? Ben tövbe edersem yeniden eski yere kor musun? Allah kale naam. Onu da yaparım buyur. İşte bunlar gayreti rahmeti ilahi gayrete getirmiş. Rahmet semasında ihtizaz vasıl etmiş. Kurumuş Ad Adem kalbine oradan coşmuş yağmurlar gelmeye başlamış. Ve bir daha yeniden ümit onun içinde ne şu ma bulmuş dal budak salmış. Kadı yaz ise sözlerine kafiye ve hatime olarak Adem'in şu sözde müracaat ettiğini söyler. Adem dua dua yalvardı, gözyaşlarını ceyhun etti. Dergah ı ilahiden teb'idi kendisini öyle dilgir etmişti ki bir türlü ifakat bulamıyor, kendine gelemiyordu. Nâyetu dem, eski âlem, eski hengamda kafasında kalmış bir çizgi adeta onun elinden tuttu. Cennetin kapısını müşahedeye daldığı bir gün orada bir isim görmüştü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Cennetin girişi ve çıkışı, küşadı ve kapanışı bu mübarek cümleyle oluyor. Muhammed ismi birden bile tecellî etti karşısında. Muhammed hürmetine Allah'ım beni bağışla dedi. Sen nereden biliyorsun onu? Senin mübarek adının yanına yazılı olduğunu görünce anladım ki nezd teklifsiz, tekellüfsüz kapını vuran tek zat odur. Onun hürmetine beni bağışla. <gülüyor> Yolunda yürüyen, düştükten sonra kalkmasını bilen, büyük safiyullah ruhun şad olsun, bize bir şey öğrettin, düşüyoruz kalkmasını öğrettin. Hadisin ifadesiyle ekin gibi yaptıktan sonra, Yeniden belini doğrultmasını öğrettim. Şeytan gibi kusurları haklı gösterip kendimizi haklı çıkarma temerrüt yoluna o yolu setlettin ve Şeytan'ın yoluna girmeden bizi alı koydun. Adem'in beşere getirdiği safi yullah olarak büyük şeyler vardır. Kendi evlatlarında ırsi cibilliği olarak. Bütün bu duygular inkişaf etmiş. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu istidat ve kabiliyetin talimiyle gelmiş. Ve bizi öğretmiş. Bin günah işlesen de zinhar ümit olma. Bin defa hataya çamura girsen de zinhar ümitsizliğe düşme. ye ismani herkemaldır. her kemaldir. Ümit var ol. Allah'a karşı zirek dur. Mevla'dan gönlünü dur etme yıkılmış gönlü Allah tamir eder mürde gönülleri ihya eder şeytan senin ceddin ceddi emcedin Adem'e musallat oldu ama Adem gibi bir şehsu var gücüyle kuvvetiyle galebe çaldı şeytan onu düşürse de o kalkıp ayaklarının üzerine doğrulmasını bildi şeytanın işi hiledir mekildir şeytan arkadan gelir اِنَّهُ هُوَ ve وَقَب۪يلُهُ min حَيْفُ la تَرَوْنِهُمْ Görmediğiniz yerden çelme takar, sizi yere serer. Kur'an anlatıyor. Sizin göremeyeceğiniz yerden gelir. İhtimal veremeyeceğiniz yerlerden size müdahale eder. İşte Adem'e atılan çelme bu idi. O mübarek safi safiyullah'ta meydana gelen zellenin manası bu idi. Bununla beraber o... Mesele idrak etti, kalktı. "Gala Rabbena zulmna enfusaba." demesini bildi. Cenab-ı Hak günde birkaç defa sürçen, yüz üstü gelen bizlere dergah-ı aziz hadiyetinde hüsnü kabul görebilecek kelimeleri tuttu, feylesin. Efali <gülüyor> lutf Onlarla ona müracaat edelim de bize hüsnü kabul göstersin inşallah. Şeytan doğuşuyla insana musallattır, rahmi madere sperm gittiği andan itibaren o işe parmağını karıştırmak ister. Onun için Buhari Müslim gibi sahih hadis kitaplarında fahri kainat efendimiz, ailenize yaklaştığınız zaman Allah'ım şeytanı benden ve lütfedeceğin şeyden beni de ondan uzaklaştır diye dua edin buyurur. Zira o da dahalesi o dakikadan itibaren başlar. O dakikadan itibaren dahinin ve şeytanın müdahale edebileceği bir hava vardır ve ilahi dininin hususi durumuna tesir edebilecek şeyler olur. Şimdiki medyumlar bu mevzuda çok ileriye gitmektedirler. Sipermin ötesinde ta ruha kadar meseleyi götürüp, götürüp medyumları konuşturmaktadırlar o bahsi melaike-i kiram bahsine takadüm eden derslerde arz ettiğim için dönmeyeceğim bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kullu mevludin yûledu illa messehu messehu şeytan fe yestehillü sârihan min messihi illa meryem vebneha evkema qâhı Dünyaya gelen her çocuğa şeytan temas eder, tutar, müdahale yollarını araştırır. Çocuktaki içten feryat şeytanın bu mensetmesinden meydana gelmektedir. Ancak Meryem ve onun oğlu Hazreti İsa'ya şeytan dokunmamıştır buyurur. Buhari Müslim gibi hadis kitaplarında bu meselenin Üzerinde şarihler uzun boylu durur derler ki, Hz. Muhammed'e dokundu mu şeytan? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevzu uzun boylu didiştirirler. Hazreti Mesih'in bir hususiyeti vardır. nefhe Cibril'le meydana gelmiştir. Hazreti Cibril'in nefhesiyle meydana gelmiştir. İşte bu hususiyetten ötürü ona dokunamamış olabilir. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisini anlatmıyor. Biz diyoruz ki, o pak damenin semtine sokulamaz. Çünkü Hazreti Mesih dahi ondan ders alır. Ama Mesih'in ayrı bir hususiyetini de Kur'an-ı Kerim anlatıyor. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعَتُهَا اُنْسَىٰ وَاللّٰهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْهِٰ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْعُسَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَاِنِّي اَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ <gülüyor> İmran'ın hanımı Hazreti Meryem'i dünyaya getirdiği getireceği zaman Allah'ım hamlemi vaz ettim. "Kâlet <gülüyor> Rabbi inni vada'tuha" Vallahu a'lemu bima O Erkek bekliyordu ama Allah biliyor ne vaz ettiğini, dünyaya getirdiğinin ne olduğunu. Vallahu alamu bi mavdat. Veleyizde karu kel unsa mevzumuz buralar değil. Erkek kadın gibi değildir. Havraya veya kiliseye adamak üzere bir erkek evlat bekliyordu ama Hazreti Meryem gibi bir kız dünyaya getirdi. Ve <gülüyor> inni semaytuha Meryem, adını da Meryem koydum. Ve inni uizuha bika zuriyeta min al shaytan İmrat, İrma, İmran, ben bunu ve zürriyetini şeytan recimin şerrinden sana havale ediyorum. Bunlardan ötürü sana sığınıyorum. Ne benim kızıma ne de bunun zürriyetine şeytan elini dokundurmasın, temas etmesin diyor. Dua hüsnü kabul görüyor. Neden? Fetekabbeleha rabbuhâ biqabûlin haten. Rabbi ahsen kabul ile kabul buyurdu bu duayı. Onun için ne Meryem'e ne de Hazreti Mesih'e hiçbir zaman şeytan temas edememiştir. Delikanlık çağında. Şeytan Hazreti Mesih'in karşısına dikildi. Mevlana Şibli anlatıyor. Hazreti Mesih'in karşısına dikildi ve kendisine bir şeyler telkin etmeye çalıştı. Sen nefhe-i oldun. ''Sen Allah'ın oğlusun mu?'' ''Hayır.'' diyordu. ''Yeryüzünde senden de aziz yoktur.'' ''Hayır.'' diyordu. Rabi diyor ki canı buraya geldi, bunaldı. Cevap vermeden adeta kolu kanadı kırık hale geldi. İşte o dakikada dünyaya gelmesi için kendisine nefh Hazreti Cibril bütün ihtişamıyla belirdi. Ve indirdiği bir tokatla şeytan yerin yuvarlanı yuvarlanıverdi. Şeytan Hazreti Mesih ve Hazreti Meryem'e elini dokunduramayacak. Telmis edemeyecek, onları kirletemeyecek. Ama şeytan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle dünyaya gelen herkese elini dokundurur. Temas eder, müdahale eder, kendine ait bir şey kork koyma çalışır. İşte bunun içindir ki yine sahih hadiste dikkat buyurun. Yüceler yücesi alemlere efendimiz terakki ve uruç buyuracak. Miraç yapacağı zaman beni ameliyat yaptılar buyuruyor. İçimi yardılar. Gözümün önünde kalbimin bir tarafından bir şey çıkardılar. İnnel şeytanı lemten bi'bni Adem. Ve lil melaki lemten bi'bni Adem. Fama lemmetu şeytan feiadun şer <gülüyor> ve tekzibun bil hak. Fama lemmetu melek feiadun bil hayr ve tasdikun bil hak. O kema kâl Allah Resûlü buyuruyor. İnsanın içinde hem şeytanın oklarını hedef olabilecek bir marız vardır hem de meleğin. Hem şeytanın üfürüğüne makes olabilecek bir yer vardır hem de meleğin. Resul-i Ekrem buyuruyor ki benim kalbimi yardı çıkardılar. Kalbimden siyahımsi bir parça bir şey misal alemine göre o keyfiyetle ayağını sabite hüviyetiyle ayırdı attılar ve birbirlerine şöyle konuşuyorlardı. O gökten gelen yüceler yücesi varlıklar şöyle konuşuyorlardı. Şeytanın bu zattan nasibi işte budur. Bunu attığımız zaman artık temas edemeyecektir buna. Bu mesele ya çocukluk devresinde veya miracı hazırlanırken oluyordu. Şeytanın nasibi budur deniyordu. Yani lenmeyi şeytaniye, hakikati Ahmed Aleyhisselatu vesselam'dan ayanı sabite keyfiyetiyle alınıp ve atılıyordu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın nazargahı Allah'a mütevcih hale getiriliyordu. Nazarı daha doğrusu Nazargah-ı üluhiyet alemi oluyordu. Şeytan, beşerin cibilli düşmanı. Takva libasını insanın sırtından çıkarmak için zorlar. Takva libasını insanın sırtından çıkarıp da insanı Rusvai ve rezil etmeye zorlar. Ya beni Adem! La yeftin annkumü Şeytanu kma akrja babeykum min elcenn. Yanziyor onhma libas hma liyuriyhma sewat hma. qabilhu min heyth la teron hmu. Inna jgan Şeyatin auliyalılladina la yemnun. Hafizan Ey Ey insanoğlu şeytan sizi fitneye uğratmasın, kendine meftun etmesin, Kur'an diyor. Mecnun haline getirip kelebekler gibi ateşe sap etmesin. La yeftinennekumu şeytan. Kema akhrece min minel cenne. Babanızı cennetten çıkardığı gibi içinde bulunduğunuz şeylerden sizi çıkarmasın buhudiyet neşvesinden mahrum etmesin, gönlünüzü tecellika ilahi olmadan mahrum etmesin, o alemden gelen esintilerden mahrum etmesin, sizi fitneye uğratmasın. Kema ahre ceabe veikum minel cenneh, yenziu anhumâ libâsehumâ, onların sırtlarından libaslarını soyuverdim. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olma libasını, unvanını, soyu verdim. Madalyalarını, rozetlerini soyu verdim. Üzerindeki formalarını soyu verdim. Adem'i Allah yeryüzüne insacınna, meleğe, semayye sultan olarak yaratmış gönderiyordu. Ve göksünden müşir gibi bunları ifade eden madalyaları ve formaları vardı. İşte bunları soymasın hususu böyle tefsir ederken bir nokta istinadım vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Osman radiyallahu an hazretlerine bir gün şöyle buyurmuştu. ''Ya Osman, Allah sana bir hülle giydirecek, İnsanlar onu senin sırtından çıkarmak isteyecekler, zinhar o hülleyi sırtından çıkarma.'' buyuruyordu. Hz. Osman'ın evi muhasara edildiği an kendisine ne olur kendi kendini mazur say, ben artık kendi kendimi hilafetten arz ediyorum de ve bu dağdayı atlatmış olalım. İşte bu sözü onlara ifade buyurdu. Ben bunu yapamam muhalefet olur. Zira bana ferman etmişti. Demek ki ben halife olacakmışım, hilafetin formalarını takacakmışım. Hilafetin şahsi manevisini ifade eden cübbeyi sırtıma giyecekmişim. Halk beni azletmek isteyeceklermiş. Resul-i Ekrem zirektür yerinde sabit ol, yerini terk etme diye bana tavsiyede bulunuyor. İşte Adem'in cübbesi. Adem'in forması şeytan onu onun sırtından çıkarma teşebbüs ettiği gibi... Ebediyen Allah karşısındaki durumunuza müdahale edecek... Sizi baş aşağı getirmek isteyecektir. Siz eşrefi mahluk, ekremi mahluksunuz. Siz Allah'ın bütün mahlukatının en mükemmeli, en şereflisisiniz. Göğsünüzde taktığınız formalar bunlardan ibarettir. كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ يَنْزِو عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا bütün ayıplarını, kusurlarını ortaya döksün diye. Şehevi duyguları çıkarsın, ortaya çağlasın diye. Beşeri garizeler deryasında onları bolsun diye. Şehvet havuzlarında onları yıkasın diye. Sırtlarından takva libasını ağlı verdim, Allah'la alakayı koparıverdi. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İnnehu huve yarakum min haythu la min la ile size gelir. Tuzakla size gelir, nasıl geldiğini bilemezsiniz. O sizi görür fakat siz onu göremezsiniz. Kabilesini de göremezsiniz. Kıyamete kadar size göz açtırmadan musallat, beyninizi ve pazunuzu çatlatacak, koparacak şekilde size musallat şeytan görmediğiniz ufuklardan gelir. Gelir de kalpgahınıza konu verir. Farkına varamazsınız. Huzuru Rabbül Aleminde durursunuz esnemeye başlarsınız. Rabbin huzurunda acayip oturursunuz. Başbakanınızın huzurunda oturmadığınız gibi oturursunuz. İnnehu huve yerakum ve kabiluhu min haythu la teravnehum. İnna ceanne şeyatin evliya elillezine la yu'minun. Şeytanları inanmayan kimselere dost yaptık diyor. İnanmayan, izanı kalbine koymayanlara dost yaptık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bunu okuduktan sonra Allah beni ve sizi muhafaza buyursun duasında bulunmuştum. Şeytan, muttasıl tahrikte ve halk ifadesiyle kıcıkta bulunur. Mü'min muttasıl istiazede istiaz ve mü'min muttasıl istiğfarda bulunur, Allah'a dayanır. Mü'min tezekkür eder, Allah'a dayanır. Basireti açılır, Allah'a dayanır. وَاِمَّا min مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَئِذْ بِاللّٰهِ Şeytandan herhangi bir gıcık, herhangi bir tahrik geldiği zaman hemen Allah'a istiazı edilir. İçinize bir fitne geldiği zaman hemen Allah'a istazi edin. Bir duygu, bir düşünce sizi Allah'la olan münasebetinizden koparıp başka tarafa götürdüğü zaman hemen Allah'a istazi edin. La asmalu ummin Ortada bir sefineyi Nuh var. İnsanları sahili selamete götürecek bir sefineyi Nuh var. O da Allah'a imtizal etme emirlerine sarılma, sarılmamaya etme mesefinesidir binan aleyh aranıza bir hailen girmesine imkan vermeden şeytan sizi zahilden koparmadan o vapurdan uzaklaştırmadan hemen Allah'a istiâze edin. Allah'a sığının diyor Kur'an-ı Kerim. Günde birkaç defa kalpgahınıza elini atı verir. Birkaç defa kalbinizi yoklay verir. Kafanıza birkaç defa gir verir. O türlü duygu ve düşüncelere zinhar inhimak etmeyin. Doğrusu bu işin. Hayalinize gelip musallat oda olan şeytan karşısında hayalinizin fıska girmemesine dikkat edeceksiniz. Yorganı başınız aldığınız zaman, karanlık bir odada kaldığınız zaman, duygularınızla penceleştiğiniz zaman, kötü bir aleme girdiğiniz anda Allah'a istiaz edin. Ta o kötülüğe dalıp da bir kötülük size işletme imkanını bulmasın şeytanın. İnnel <gülüyor> lezîne teqav izâ messehum taifun mineşşeytâni tezekkeru fe izâ hum Onlar ki ittika dairesi içindedirler. Allah'a gönül vermişlerdir. Tir tir titrer, Allah'tan korkar, her halükarda Allah'a saygılan ifade ederler. İnnel <gülüyor> lezîne İzamet them şeytan, şeytandan bir taif geldiği zaman, hayali bir esinti bir dalga geldiği zaman, bir tesir geldiği zaman terdakaru <gülüyor> Allahı hatırlarlar. Peydahumusirun. <gülüyor> Hemen o esnada akılları başlarına gelir Allah'a dönerler. Katar diyoruz buna. Sürçmeler, fikrin inhirafları, insan hayalinin inhirafları çizginin dışına çıkma. Muhakkaten gözün Allah'a kapama. Kalpte dahi böyle küçük oyunlar oynandığı zaman gökte değin. Kalpte dahi küçük oyunlar oynandığı zaman tezekkeru fe Aklı başına gelecek, kendine gelecek insan. Cenab-ı Hak daireyi takvaya bizleri ithal buyursun inşallahü teala. Farkına varamadığımız şekilde çok defa burasını nefsim adına söyleyeyim. Melaba olduğumuz şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bunun için hısn-ı hasin olabilecek salih amelle bizleri biraz kılsın inşallah. Şeytan hilkata müdahale eder. Fıtratı değiştirir. Çok dikkatinizi rica edeceğim. Şeytan tabiata müdahale eder. Şeytan beşerin fıtratına müdahale eder. İnsana cibirli düşmanlığının, insan karşısında çılgınlığının, çığırtkanlığının ifadesi Allah'a ilk isyan ettiği zaman şu sözleri söyler. Allah sözlerini naklederken La'anehullah buyurur. Allah onun çılgınlık ve çığırtkanlık içinde bağırıp çağırmalarını kendi kendisiyle kavga etmesini anlatırken... Bu meseleyi anlatmaya başlarken la'anahullah. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ve qale letakhidanna min ibadike nasiban Senin kullarından belli bir miktar üzerinde hükmedeceğim. Hadisçiler diyorlar ki bu 1999'dur. Nesibi mafrut. Ama ümitsizliğe düşmeyin. Yeryüzünde bu kadar komünist, bu kadar mason, bu kadar farmason, bu kadar anlı secdeye gelmeyen, bu kadar vicdanı paslı varken siz bunların karşısında binde biri olursunuz ya olmazsınız. Nesiben <tuh> mefruda. Muayyen, mukadder, belli bir nasibim olacak onların üzerinde. Leutillennehum <tuh> ve leumenniyennehum. Valla meren them falay betkun aden Onları baştan çıkaracağım diyor. Kasem olsun onları baştan çıkaracağım. Zatülulhiyetine yemin ederim ki onları baştan çıkaracaklar, hoş yapacak, bakışlarını bulandıracak, kalplerini öldüreceğim. La'udillennhum <gülüyor> ve Çeşitli idealler ve mefkûrelere saptracağım. Ümniyeler ve kuruntular içinde boğacağım onları. Boş hayallerden, ham hayallerden kurtulamayacaklar, hayal edip duracaklar. Ve <gülüyor> la'umanniyennhum. Kafalarına ardı arkası gelmeyen idealler atacağım, ümniyeler atacağım. وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَنَ الْاَنْعَامِ Onları zorlayacak ve emredeceğim. Hayvanların kulaklarını kesecekler. En uğracak fıtrata müdahale edecekler. Veya bahire, sahibe, vasile, cahiliye devrinde. Kulağı kesilip de sütünden, yününden ve sırtından istifade edilmeyen develere vesile olacağım. Beş tane yavru yaptın git kurtlar seni yesin. Üç tane peşi peşine yavru yaptın git başına şu gelsin. Şöyle oldun başına şu gelsin diye. Hayvanat üzerinde fıtrata müdahale eder şekilde tasarruflara zorlayacağım. Veya hayvanların kulaklarını kestirecek... Kanlar içinde putların karşısına kurban diye gönderteceğim. فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَنَا لَنْعَامِ Şahıslar karşısında kurbanlar kestireceğim. Türbelere kurbanlar kestirecek müşrik yapacağım. Çeşitli eşrafın, büyüklerin gelmesine, kudumlarına ve gidişlerine kurban kestireceğim. Hacca giden arabaların önlerinde kurban kestirecek kanlarını tekerleklerine akıttıracağım. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَنَا لَنْعَامٍ İnsanları baş aşağı şirke sokacağım. فَلَا عَامُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَنَا لَنْعَامٍ وَلَا عَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Hılkati ilahi ve fıtratı ilahi değiştireceğim. Peygamberlerin istediği kadar fıtratın müterennimi olsun. Hülbül gibi kainat ve hadiseleri terennüm etsinler. Ben fıtratın kanunlarını alt üst edeceğim. Kılık ve kıyafetlere müdahale edeceğim. Sen istediğin kadar onlara libas giydir soyacak soğana çevireceğim. Hilkatı değiştireceğim. Kadını erkek erkeği kadın yapacağım. Hadislerle böyle anlatıyor bunun izahını resul Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem ve kim buyuruyor. Laan Allahul Wašmeta ve Mūstawšmeta, ve Nāmisa ve Muntamisat, ve Nāmisat ve Muntamisat, ve Wašilat ve Mūstawšilat, ve Mutfallijatin Husn ve Kamaflar, yüzlerinde gözlerinde izler yapan, damgalar yapan, dağlar yapan. Kavim ve kabilelerinin alamet ve nişanlarını yüzlerine, gözlerine, ellerine, ayaklarına çizen o kimseler Allah'ın lanet üzerlerine olsun. Saçlarını başkalarının saçlarıyla uzatanlar, hilkatı değiştirenler, feruk takanlar Allah'ın laneti onların üzerlerine olsun diyor Allah Resulü. Yüzlerini erkekler, tüylerini yolan erkekler Allah'ın lanet üzerlerine olsun, yolan. nam sa'at vel müntem sa'at. Veya taşlarına yeniden düzenlerip inceltenler, Allah'ın yaratmasını beğenmeyip hilkata müdahale edenler, sentetik ameliyatlar yaptırtanlar, Allah'ın lanet üzerlerine olsun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. değiştiriyorlar. Ve dişleri güzel olsun diye onları seyrekleştirenler, vel mütefellicat lil husm, sayı adis, Allah'ın lanet üzerlerine olsun diyor. Şeytan diyor kil değiştireceğim. Bütün bu söylediğin şeylerin hepsini onlara yaptırtacağım. Erkekleri kadın gibi kırıtır hale getireceğim. Kadınları da erkek haline getirip sokaklara saldırtacağım. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Lanallahu'l muteşebbihati minen. Lanallahu'l muteşebbihati minen nisa'i bi'rrical ve'l muteşebhina minarricali bin-nisa. Allah lanet ediyor kime? Erkeklere kendilerini benzeten kadınlara, kadınlara kendilerini benzeten erkeklere. Ve yine Allah Resulü ferman ediyor. لَاَنَ اللّٰهُ الْمُخَنَّس۪ينَ مِنَ الرِّجَانِ وَالْمُتَرَجِّلَةِ مِنَ nisa. Kadın gibi incelen, kırıtan sözünü, sohbetini, havasını, edasını o hale getiren erkeklere Allah'ın laneti olsun. Ve erkekler gibi erkekleşen, Amazonlar mahiyetinde erkekler arasında arz-ı eden kadınlara da Allah'ın laneti olsun. Şeytan diyor, hilkatı değiştirecek her şeyin altın üstüne getireceğim. <gülüyor> kadın erkek, erkek kadın olacak. Fazilet rezilet rezil kabul edilecek, rezilet fazile kabul edilecek. Hırsızlık, bankalar soyulacak, şurası burası şecaat sayılacak. Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler ruhun şad olsun şinasim Hırsızlık şecaat olarak anlatılacak. İnsan öldürme kahramanlık sayılacak. Devletin tahtı tesirinden de bazı yerler kurtarılacak, kurtarılmış bölge sayılacak. Hilkat değiştirilecek, hakikatlar yer değiştirecek. Şeytan hükmünü icra edecek, zavallı insanlar biz yapıyoruz diyecekler. Fele yugeyyirenne halkallah. Fele yugeyyirenne halkallah. Allah karşısında bir çığlık, bir çığırtkanlık ve ümmeti Muhammed'in başına gelecek korkunç şeyler ifade etmem. Siz çoğaltabilirsiniz bunları. Her şeyin tertüz olduğu... Osman üstüne geldiği bir dönemde bu misallerin çoğaltılmasını size arz ediyorum. Ve çok hadisler bu hususları bazihan bize ifade buyuruyorlar. Görgüsüz, tahsilsiz, terbiyesiz insanlar idarecilik mevkin işgal edecekler fele yirene halk Allah. Kadınlar beşerin umuruna musallat olacak fele yirene halk Allah. Erkekler bundan hiç bulamayacak falah yuga yiren nakal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kane umra, İza kane aghniya ukum astiya ukum. Ve umurukum şura beynukum. Ve zahrul ert sabtun ert, ve zahrul Zenginleriniz cömert olduğu zaman, işleriniz kendi aranızda cereyan ettiği zaman, yerin üstü altından sizin için hayırlıdır. Zenginleriniz cimrileştiği zaman, işleriniz kadınlarınıza tefriz edildiği zaman, işin zimandarı onlar olduğu zaman, yerin altı sizin için üstünden hayırlıdır Buyuruyor. Hadiste muttasıl, mütekabül üç madde var, zuhulden ötürü doğru okuyamadım. Fıtratı değiştireceğim diyor şeytan onlara. Müdahale edecek ve fıtratı değiştireceğim. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun inşallah. Teala. وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يْفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اللّٰت۪ي فَطَرَ النَّاسِ la لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْكِ اللّٰهِ Yüzünüzü doğru tutunuz. Nereye dönmeniz gerekiyor oraya gerek dönünüz diyor Kur'an-ı Kerim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa Allah, Allah'ın fıtratı budur. Kur'an-da ve Resul-i sözlerinde hayat size nasıl talim edilmiş? Yol yöntem ozur. Onu tutun, onu yaşayın. Fitratullahillati fatara'n nas 'aleha. La tebdila li mahlukat ilahi de değişmeye, değiştirmeye teşebbüs etmeyiniz. Allah'ın verdiği şekillere kanaat ve rızadide olunuz. Hayatınızı Allah'ın emirleri içinde değerlendirmeye, şekillendirmeye, biçimlendirmeye çalışınız. Onun dışında hayata yeni bir şekil, bir biçim vermeyi düşünmeyiniz. Kur'an ferman ediyor. Ve şeytan Allah karşısında... Araf Suresi'nde korkunç bir çığlığını da şöyle atar. Tabii ma'adveteni la aqudanna lehum Beni va ettiğin hakkı için yemin ediyorum ki diyor. La aqudanna lehum Senin dost doğru yolunun önünü keseceğim ben. Sıratı müstakime gidenlerin önüne geçeceğim adına kasem ediyorum diyor. Sonra latiat ki onlar min beyne idihim ve min halfihim ve ala imanihim ve Sonra önlerinden geleceğim arkalarından müdahale edeceğim sağdan işlerine burnumu sokacak soldan işlerini karıştıracağım önden gelecek ileriye matur şeyler hakkında tereddüte düşüreceğim Cennete, cemalullah'a inanma tale getireceğim. Basubadel mevt'ü onlara inkar ettireceğim. Hayatlarını ahirete göre tanzim etme imkanını bulamayacak. Tamamen maddi, materyalist ve dramatist her şeyi maddeye, menfaata incirar ettirecek onları maddenin esir ve zebunu kılacağım. Arkalarından geleceğim. Dünyaya rağbetlerini tehyic edeceğim. Dünyadan başka nazarlarına bir şey göstermeyeceğim, öyle izah ediliyor. Sağdan geleceğim, yaptıkları hayırların içine dahi kıl karıştıracağım. Hasenatlarını riya ile yaptırtacağım. Kulluk yaparken dahi bulandıracağım, senin hoşnut olmayacağın kullukları yaptırtacağım onlara. Ve soldan gireceğim işlerine, şehavani duygularını kıcıklayacak tahrik edeceğim. ...beşeri garizelerin ayağı kaldıracağım... Kadın onları onları kadına musallat edeceğim... ...bir kere bellerini doğrultamayacaklar... ...ve lâ tecidu ekserehum ...şeytanın çığlığı, tuyanı, o Allah karşısında ilk ısyan mesajları bunlar... ...ve lâ tecidu ...sen onların çoğunu şükreder bulamayacaksın... ...çoğunu nimetlerin içinde yüzerken nankör bulacaksın... Seni tanımayan, üluhiyetini bilmeyen, rububiyetin karşısında serfiru etmeyen, mütekebbir, mütemerrid, asi tahiller haline getireceğim de sana şükretmeyecekler. وَلَا تَجِدُ اَكْتَرَهُ Diyor şeytan, Allah karşısında, ''Yapmış mı, yapmamış mı, siz hali aleme bakın, hüküm ferma değil mi?' Hüküm fermanı, eşya ve hadiselerin içine girin. Didik didik edin. Girmediği yer kalmadığını göreceksiniz. Cenab-ı Hak tecelligah-i sübhanesi olan kalplerimizi mel'unun, mel'anetkar olan otlarından muhafaza buyursun Teala Şeytan vazifesini yapıyor ve yaptırıyor. Ben Allah'ın kuluyum diyen... Günde kırk defa iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyen, mahşeri vicdan içinde sana kulluğumu arz ediyor, bu büyük vazifenin altından kalkamayacağımı da idrak edince yardımı senden istiyorum Dayan insanlar ne yapıyorlar? Günde kırk defa yalanı şakası bu işin hazeli olamaz. iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sana kulluk yapıyor. Altından kalkamayacağım bu kulluktan ötürü de yardımı senden istiyorum. Elimden tut bana kulluk yaptır diyen, az değil günde kırk defa söyleyen ümmeti Muhammed ne yapıyor acaba? Şeytan vazifesini yapıyor. Niye kızıyorsunuz şeytanın ordusu komünistlere? Niye kızıyorsunuz şeytanın ordusu secdesizlere, vicdansızlara? Niye kızıyorsunuz şeytanın ordusu içki içenlere, faiz yiyenlere, rüşvet rüşvet içinde yüzenlere? Niye kızıyorsunuz? Onlar vazifelerini yapıyorlar. Ya siz minel cinneti ve nas diyen, cin ve in şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınan sizler ne yapıyorsunuz? Şeytan vazifesini yapıyor. Siz fiilinizle kavlinizle... İç derinliğinizde, kafadaki şuurunuzla, eşya arasında, Allah arasında olan münasebetinizi kavrayışınızla bu işe bir çare bulacaksınız. Tabii ki şeytan sizi Allah'tan koparacak ve uzaklaştıracaktır. Her halükarda her halinizi değerlendirecek, sizi Allah'tan uzaklaştıracaktır. Bin bereket anında rehavet verecek, uyutacaktır bolluk anında ağzınıza bir şerbet sürecek, sizi uyutacaktır. Bela musibetler anında veya velinin nebinin sesi ve soluğu duyulduğu hengamda sizi asi haline getirecek, kırgın ve küskün hale getirecek, her halükarda sizi Allah'tan uzaklaştıracaktır. Onun vazifesi. فَلَوْ لَا اِزْجَاءَهُمْ فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ya, onlara geldiği zaman, tazyikimiz onlara geldiği zaman, iki ayakları bir kaba girdiği zaman, dinsizler kayyim gibi başlarına dikildiği zaman, İslam'ı hayatı yaşama imkânı onlara verilmediği zaman, Hak adına sesin ve solun etrafta duyulduğu zaman, çep'e çepeçevre sarıldıkları zaman, <gülüyor> Allah'a tadarru etmeli değil miydiler? Bütün bu hadiseler çepeçevre bin gaile halinde bunları sarıp, başlarında bin dolap çevirdiği zaman, Allah'a teveccüh edip teveccühü tamla dönmeleri gerekmez miydi diyor Kur'an-ı Kerim ve lakin kaset kulubuhum fakat kalpleri kasvet bağlamış küsuf tutmuş inceliğini kaybetmiş karanlık gecede Rabbin huzurunda gözyaşı iç sızlayışı yoktur ki rikkat-ı yoktur ki hayatını ona göre tanzim etsin ve lakin kaset kulubuhum kalpleri kasvet bağlamış ve zeyyene lehumu şeytan kanu y'amelûn ki ötesi de işin Şeytan onların yaptığı kötü şeyleri süslü gösteriyor, şeytan yaptıkları şeyleri süslü gösteriyor. Mesela vahşete medeniyet dedirtiyor, mesela dine ve diyanete irtica, çal dışı şey diyor, mesela her türlü gayri fıtri, gayri tabi şeylere, boğuşmalara, çağ içi diyor. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ مَا كَانُوا yamalun. Şeytan yaptıkları her şeyi süslü püslü, bir ihtişam, bir debe debe için de onlara yaptırdığı için farkında değiller. وَلَكِنْ قَسَتْ خُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ şeytanu مَا كَانُوا Evet, insanlar Cenab-ı Hakk'ın lütufları, ihsanları karşısında rehavete maruz kalıyorlar. Kanuni devri gibi bir devri ihraz ettikleri zaman, Cihan hükümranlığı ve hükümdarlığı bir rehavet gelip basıyor onları. Bela ve musibetler de gelince Allah muhafaza buyursun, Allah'a karşı küskünlük duyuluyor kalplerde. Her nebi, her veli bir ses, bir solukla bir kor meydana getirirler, bir alev meydana getirirler. Bu belli bir müddet içinde yanar, alev gökleri yalar. Kor etrafındaki her şeyi yakar ve yıkar, her şeyi kendine kalbeder. Aradan bir müddet geçince kor söner, humudete uğrar. Alevler yerle bir olur, biter, tükenir. Ve yeniden artık bunları aşka, heyecana, yeniden bunları bu mevzuda ciddiyete zevk edebilecek kuvvetli bir faktör, kuvvetli bir sebep gerektir. İşte o zaman kalplerini kasvet bağlar. Tasvet bağlar farkına varamazlar. Kalbi hayatlar ölmüş, ruhi hayatlar ölmüştür ama fakat hiçbir şeyin farkında değillerdir. Şeytan yapar bunu. Şeytan bunu yapar insanları Allah'tan koparmak için. Bir kere de bir adım attırdı mı arkasından adımlar birbirini takip etmeye başlar. Zira bir masiyet ikinci masiyetin ilk basamağıdır. Bir günah ikinci günahın ilk basamağıdır. Hazreti Adem gibi hüşşar olmayan işte ilk günahla dönmesi çok zor olur. Nice serkeşler vardır ki, alkolikler vardır ki, bir yudumla başlamışlardır. ile iç alemini tahrip eden nice kimseler vardır ki, bir dumanla başlamıştır. Faize üç beş kuruşla girmiştir fakat çıkamamaktadır. Ahlaksız hayata inhimak etmiştir bir hareketle kurtulamamaktadır. Günah günaha da'i, ta'at ta'ata da'idir. Bir günah bir kere işlendi mi insana ikinci günah işlettirilir. Ama insan ta'at işlerse taatta da ta'atın da'isi celbedicisi ve çekicisidir. Bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ يَوْمَ اَلْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَ اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ بِبَعْدِ مَا iltika ettiği o günde, kısmen dahi olsa patlama, çatlama gibi orada zelle gösteren ve geriye çekilen cemaat bunları şeytan kaydırmıştı. Daha evvel kesbettikleri bir şeyden ötürü. Uhud'daki durumu ve Uhud'dan sonraki bedri Kübra durumunu anlatıyor. Bu ayet. Uhud'da bazı kimseler Uhud'u bıraktı Medine'ye kadar gittiler. Bu arada Hazreti Ömer de Uhud'a doğru çekiliyordu bir bakıma başının çaresine bakma gibi anladılar. Bir rivayette Hazreti Talha bin Übeydullah, başka bir rivayette Enes bin Nadır'la karşılaştı. Hazreti Ömer kendisi yana yakıl anlatırken der ki, ben uda doğru çekilirken Enes fırtına gibi yanımdan geçiverdi. Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nadır fırtına gibi yanımdan geçiverdi. Bana dedi ki, ''Ya Ömer nereye gidiyorsun?'' Dedim Resul-ü Ekrem vefat etti işe bir çare bakma. Bütün sesiyle haykırdı Uhud inledi. Onun vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz dedi. Bana can cesaret geldi. Sonra Enes'i parçalanmış bulduk ki tanınmayacak haldeydi. Ruhun şad olsun Enes. Allah bize dua aşk ve mecden ihsan eylesin geriye çekilme vardı. Kur'an diyor ki niçin geriye çekildiler? Zira şeytan ayaklarını kaydırdı. Neden? İnne maz tazallahu'l şeytan bi ba'dima kesebu bazı şeyler kazanmışlardı. <gülüyor> Allahu alem. İşin hikmeti açısından değil Kur'an noktayı nazarından. Resul-i Ekrem çıkmayalım da tabiye harbi yapalım. Çıkalım ya Resulallah demişlerdi zorlamışlar da Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu alem. Bizim sertac iptacımız bir cemaat hakkında tit titri riayet bir kalple bu kadarcık hüküm verirken Kur'an-ı Kerim'in bu fermanına sadakatim ifade ediyorum. Bi vadima kesbu. Başa gelen ikinci şey neymiş demek geriye çekilmem. Allah'ın ve Resulullah'ın sevmediği geriye çekilme neymiş meğerse. Daha evvel işlenilen bir günah onun daisiymiş. Oraya çıkmada zorladıklarından ötürü demek başlarına geliyormuş Kur'an anlatıyor. Geri çekilme yok. Mümin burnunun istikametine yürüyecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Müte kahramanlarının durumunu resul Ekrem saadet mescidinde... Bir televizyonun ekranında seyreder gibi etmişlerdi. Sonra da sahabi oradan gelip şehitlerin nayını getirdiği zaman aynen cereyan ettiğini söylemişti. Allah Resulü adeta kendi aleminde bizim buğutlarımızdan çıkmış, başka bir aleme gözlerini dikmiş, uzaktan bir manzarayı seyrediyor ve dolu dolu gözleriyle anlatıyordu. Bayrak Zeyd ibn Harise'nin elinde. Ve işte yaralandı, şehit düştü. Cafer ibn Ebi Talip aldı, amcasının oğlu. Cafer kolları kesildi, ayağı kesildi. Bir çift kanatla semalara doğru kanat çırpıp uçuyor. Bayrağı Abdullah ibn Revah'a aldı. Abdullah ibn Revah'a şehit oldu. Bayrağı Allah kılıçlarından bir kılıç eline aldı. Va Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Cennette şehitlerimizi gördüm. Zeyd ibn Harise'yi gördüm. Abdullah ibn Rawaha'yı gördüm. Cafer ibn Abi Talib'i gördüm. Cafer'in dışında şehit olanlar boyunlarında tasma gibi bir şey vardı. Kılıç darbeleri üzerlerine inerken az geriye çekilme, bir adım arkaya gitmeyi düşünmüşlerdi. Allah bundan hoşnut olmadığı için orada boyunlarına bunu takmıştı. Cafer'e gelince burnunun istikametinde yürümüş durmamıştı. Bir kolunu kestikleri zaman bir adım daha, öbür kolu inerken bir adım daha atmıştı. Ancak adımları kesildiği zaman yere yatmıştı. İşte bunu cürüm sayıyor. Cürüm sayıyordu Uhud'dan çekilişi istinlemezde zellemiş şeytan diyor. Şeytan kaydırdı onları, bir adıma kese bu. Günah, günahı çağırıyor. Tahtta tahtı çağırıyor. Sizi Allah'tan koparmak isteyen şeytan, size adım adım günah işlettiriyor. Davete icabet edin. Hakkın yolunda kıyam durun. Allah'ın emirlerini canlılığınızda yaşamaya çalışın. Bu devran sizinle tamam olsun müminler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o'tan sonra Ebu Sükyan'la sözleşti. Ben şimdi gidiyorum diyordu henüz küfr içinde boçalayan insan. Henüz İslam'ın berrak ufkunu görememiş insan boçalıyordu. Seninle Bedir Sura'da buluşalım diyordu. Allah Resulü de gür sesli Ömer'e ferman ediyordu. Söyle Bedir Sura'da buluşalım diyordu. Yüzünden kanlar akarken, yetmiş küsür ashabı orada şehit düştüğü anda söyle Bedri Sur'a da buluşalım diyordu. Medine'ye dönüyorlardı. Allah Resulü ilan ve ilan ediyordu, dün benimle bulunanlar gelsinler diyordu. Bir kısım kimseler yaralarından, berelerinden ötürü az fütur getiriyorlardı. Allah Resulü bütün füturu yıkacak bir harekette bulunuyordu. Kafirler kaçacak duramayacaklardı. Ama Sahabenin füturuna sebeb sebebiyet veren bir husus vardı. Ebu Süfyan Merri Zehran'a gittiği zaman orada Naim İbni Mesud ki Hendek vakasında Müslüman olup Resul-i Ekrem'e çok yardımda bulunan Kaynuka Kureyze ve Kureyş'i birbirine düşüren adamdı. Büyük siyasi. Merri Zehran da Ebu Süfyan'la karşılaştı. Ebu Süfyan ona dedi ki bu sene bağ ve bahçelerdeki meyveler güzeldir. Gidip onlara bakmamız, hayvanları salıvermemiz lazımdır. Biz onlara iyi bir ders verdik. Beni dinlersen git Muhammed ve ashabını oyala, bizi takip etmesinler. Nuaym İbni Mesud da daha küfürden paçayı kurtaramamış. Asabi ı Resulullah içinde gezmiş, fitne saçmıştı o gün için. Ve bir kısım kimselere hütur gelmişti. Allah Resulü kendinden senelerse sonra, Ebu Bekir'in yaptığı gibi ata atlayacak, nefsim yedimde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer hiç kimse gelmezse Muhammedur Resulullah gidecektir buraya buyurdu. Ve bir anda bir ihtisas hasıl oldu. Yaralı bereli, kolu kanadı kırık, kalkan taşıyamayacak kaldı olan ashab kiram, Resul kiram, Resûlü Ekrem'in etrafında kenetleştiler. Merri zahrana kadar taban teptiler, düşman bırakıp kaçmıştı ve çarşıya pazara daldı, ticaret yaptılar, düşmanın zinesine korku saldılar. Galimin olarak, fankalabu bi nimeti minallah ayetiyle anlatıldığı gibi nimetlerle, ganimetlerle Medine'ye döndüler. İnnemâ şeytan? yukavvufu evliyâehd. Fela tahafuhu ve kafuuni in kuntum mu'minin. Dikkat edin size diyorum. Bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. İnne ma zaalikumu şeytan yakhawfu awliya. Fela Siz onlardan korkmayın. Siz onlardan korkmayın diyor Allah ve kafuuni benden korkun. İn kuntum mu'minin müminisiniz. İnanmış iseniz, Allah'a itimat etmiş iseniz, Allah sizinle beraberdir. Başkasından değil, benden korkun buyuruyor Allah Celle Celaluhu. <Gülüyor> Cenab-ı Vakibülü Cütvet'e gaddes hazretleri, küfre küfrana, salalete düşmeden bizleri masuz mahfuz buyursun. İbadetten koparmasın bizleri. Her masiyet günaha götürücü bir adımdır dedik. Kur'an ya eyyühen nas! Kulu mima fi ardi ve la şeytan. Inna Ey insanlar, halal ve tayib olan şeylerden yiyin, halal ve tayib olan hoş olan şeylerden istifade edin. İfrata, tefrite düşmeyin. Şeytanın izine girmeyin. İzindeyiz demeyin. ''Adım adım onu takip etmeyin, size yaptıracağı her şeyi kuzu kuzu yapmayın.'' ''Ve la tettebi hutuvatü şeytan.'' Zira o sizin için af açık bir düşmandır. İfrat ve tefritiniz şeytanın izinde yürümedir. Yemede sadece meseleyi alalım, Yemede içmede meseleyi alalım. İfrat edip de bu mevzuda abur cubur her şeyi yemeyin.'' Haram ve helal demeden her şeyi yutmayın, faiz rüşvet demeden her şeyi yutmayın, helalından kazanın, helalından yiyin, helal olmasına dikkat edin. Zira Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle haram lokmadan sizin vücudunuzda bir parça teşekkül etmiş isen, serrati vücudunuzu teşkil etmişse ancak onu cehennem temizleyecektir. Tefrit etmeyin bu mevzuda. Kemalati insaniyeyi, yemeği içmeyi terk etmekle elde edeceğiz diye tefrit etmeyin. Yogileşmeyin, mistikleşmeyin, ruhbanlaşmayın, papazlaşmayın, helalından yiyin. Meşru dairedeki zevk ve lezzetlere iktifa edin. Harama girmeyin ama helalı da terk etmeyin. Bu da tefritidir işin bu her iki halde şeytanın izinde olmanın ifadesidir ve la tettebi şeytan Katada İbni Abbas'tan hutuvati şeytan hutuva hatvenince mi şeytanın adımlarına uymayın izine girmeyin demek masiyettir diyor günah işleyip şeytanın izinde olduğunuzu söylemeyin Allah'ın ne garip çilvesidir ma izindeyiz lelinin izindeyiz Marx'ın diyenler, 20. asırda şeytan idare ve saltanatına nasıl tabi olduklarını bilerek bilmeyerek ifade ediyorlar. Fe Subhanallah! Cenab-ı Hak kalpleri ifsad edince, ruhlar bozulup tefessü edince ağızlarda nasıl o hissiyata tercüman oluyor? Nasıl resimlerini taşıyor? Nasıl beşeri bayraklaştırıyor? nasıl fanilerin karşısında serfürü ödüyor ve izindeyiz diye çığlıklar koparıyorlar. وَلَا تَتَّبُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Müminlere gelince ne Allah ve Resul'undan başka hiçbir kimsenin izinde olurlar, ne de izinde olduklarını ifade eder, bunun pankartlarını atarlar taasolar. وَلَا تَتَّبُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَدْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَعَفَّةِ وَلَا تَتَّبْعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Ey insanlar hepiniz silmi ilahiye dahil olun. Ey insanlar hepiniz silmi ilahiye dahil olun. Allah'a teslim olun, Müslüman olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bütünüyle dini kabul edin. Bütünüyle Resulullah'a uyun, Şeytanın adımlarına uymayın. Fis silmi Ve lâ şeytan. Şeytanı adım adım takip etmeyin. Dini bütünüyle yaşayın. Ezan-ı Muhammed okunmasına rağmen bunun daha az içine girip bırakmak istiyorum. Muhterem Müslümanlar. Bu ayeti Celile-i Kerime'nin sebebin üzülü olarak bir kısım Yahudilerin, Abdullah İbni Selam'ın dışında bir kısım Yahudilerin, Ya Resulallah Tevrat'tan bir şeyler okumamıza, Kur'an-ı Kerim'de talim edilenin dışında bir şeyler yapmamıza müsaade eder misin? diye teklif getirmişlerdi de, bütünüyle silme girin, bütünüyle İslam'ı yaşayın, şeytanın adımlarına tabi olmayın, Ferman-ı gelmişti. Bütünüyle silmi ilahiye gireceksiniz. Servetinizi Allah yolunda verecek. Fakirleşiriz diye korkmayacak. Fuhşiyata paranızı sarf etmeyecek. Şeytanın esiri ve zebunu olmayacak. Böylece bütünüyle İslam'a girmiş olacaksınız. El şeytanı ye'murukum bil fahşâ. El şeytanı ye'murukum bil Şeytan size ahlaksızlığı emreder. Şeytanın bu emrine muhalefetin muhtezası, bütün ahlaksızlığı ve fuhşiyatı arkaya atmak, silme bütünüyle girmek, beşeri bütün arzuları arkaya atmak ve buna mumzam olarak ifade edeceğimiz şeyler var. Mümin zekatını verecek, silmi ilahiye girecek. Mümin sadakatını verecek, fakirleşmeden korkmayacak, silmi ilahiye girecek. Şeytanın ümniyelerine kapılmayacak. Mümin bir taraftan cimrilik yaparken öbür taraftan fuhşiyata, eğlencelere, hevesata, hevesatı heves nefsaniye ittikametine parasını sarfetmeyecek. Silmi ilahiye girecek. Mümin faize ribaya inhimak etmeyecek. Silmi ilahiye girecek. Akilü riba yub'atü yevmel kıyameti mecnunen yuhunak i̇bn Abbas buyuruyor. Kıyamet gününde faizi yiyen deli, mecnun boğuluyor halde haşr olacaktır. Valla Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta müşahede ettim. Kandan deryanın içinde bir kısım kimselerin çarpana çaldığını gördüm. Kenarında da bir adam elinde bir sürü taş intizar ediyor. Kenara geliyordu içte yüzen kimse, dışta duran kimse ağzına bir taş vuruyordu o gerisin geriye bir daha kan deryanın içine. Kırmızı deryanın içine yuvarlanıyordu. Mihmandarıma sordum kim bu buyurdular ekele turriba. Faiz yiyenler bunlar. Su bir kadar böyle bu belaya maruz kalacaklar. Kutuvatı şeytan asabi olmayacaksın. Ve bütün bunlardan sonra Cenab-ı Vacibül Vücut ve Teveddet Hazretleri bu bahsi bitirmek için istical ediyorum. Ve takaddes hazretleri Mahkeme kıvrada sizi ey ümmeti Muhammed haşrettiği zaman şöyle diyecek. E lem ahadleykum ya bani Adem alla ta'budu'ş şeytan. Ey insan Allah size ahdetmedi mi şeytana ibadet etmeyin. Alla ta'budu'ş şeytan innehu lekum adu O apaçık size bir düşmandır. Ve ani'budu hāzı'sıratu'l mustakîm. Bana ibadet edin, doğru yol işte budur dememiş miydim? Nedir bu şirazeden çıkma? Nedir bu başı bozukluk? Nedir bu inhiraf? Nedir sırat-ı müstakimi terk etme? Allah sizden ah dalıyor, kendisine kulluk yapasınız. Şeytana ubudiyeti terk edesiniz. Onun adına saltanat kurmadan iştinap Siz şeytana ibadet ediyorsunuz, ahdi ilahi var. Bu Allah'ın hutbesi mahşerde bunu duyacaksınız. E <gülüyor> le ya beni adama alla ta'budu ash innehu lakum aduwwum ve ana abudu hadha Ve Pek çok halkı idlal etti, baştan çıkardı. İşte bu şeytan. Buna ibadet etmemeniz için Allah sizden söz almıştı. Vicdanınızdan söz almıştı. Bu Allah'ın hudbesi. Belaya maruz kalan hesabı cehennem. Şirazeden çıkmışlar, şeytana hubudiyatta bulunmuşlar. Başları yandığı zaman şeytana racıat edecekler. Ve kâle şeytan lema kudiyel emr. <gülüyor> şeytan da hudbe irad ediyor. Şeytan da o hengamede hudbe irad ediyor. Ve kâle şeytan lema kudiyel emr. <gülüyor> Hüküm verilip, iş bitip, defterler kapatılıp, Seyyahatı olan mahalli yata, hasenatı olan mahalli yata, irtika ve tedenni ettikten sonra... وَقَالَ الشَّيْتَانِ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُوا وَعَدَ الْحَقُ وَذَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ Allah size sadık vaidde bulundu. Dost doğru peygamber gönderdi, kitap indirdi, Allah vaadında doğru idi. Ben ise vaad ettim, sözümden, dur sözümden döndüm. Ben size vesvete verdim, hemen bırakıp ayrılıverdim. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَقْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَعْلَيْكُمْ مِنْ sultan. Benim sizin üzerinizde hükümdanlığım yok idi. Sizi taht tesir alacak bir hale sahip değildim. Zira Kur'an diyor ki, اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ Şeytanın hilesi pek zayıftır. Cenab-ı Hakk'ın desni kudretiyle bir anda hak ile yeksan olur. Merk kullar bunun altın üstüne getirir. Onu nutvet arz etmeye çalışacağım. Feahlaftukum ve ma ve mekan alaykum min sultan illa an da'utukum Ben hemen size bir işaret ettim. Hemen arkama takılıp geliverdiniz. Bu kadar iradesizsiniz. Illa an da'utukum fastacabtum şeytanın. Falatelumuni ve lum anfusukum. Beni kınamayın. Benim ki bana yeter dert katmayın. Nefsinizi kınayın. İşaret benim ki size. Nebinin sesini, soluğunu duydunuz. Benim bir vesvesemi gördünüz ancak. Falaatalu'munu velu'm'nfusukum. Ma ana bi müşrihikum ve ma antum bi Ben sizi kurtaracak, siz de beni kurtaracak halde değiliz. Ma ana bi ve ma antum bi müşrihi. İnni kafertu bi ma eştektumuni min qabl. Siz ben Allah'a şerik gibi tuttunuz. Halbuki ben şerik olmadığımı söylüyordum. Ben şeytan olduğumu, ona isyana sizi zorladığımı her halükarda söylüyor. Sizin ben ona şerik koşmanızı inkar ediyordum. Ben bundan evvel bunu yapmıştım ama... ...gel gör ki siz küçük bir işaretle esir ve zebun olacak kadar iradesizlik gösterdiniz. Ram oldunuz, tav oldunuz. Bugün ben sizi kurtaracak siz de beni kurtaracak halde değilsiniz. Cenabı Vacibü Vücud ve Takaddüs Hazretleri bu hutbelerin irade edildiği anda belki hatif gibi sıratı müstakimi geçmeye bizleri muvaffak kılsın. Cennetül ile bizleri serfiraz kılsın. Bu ebedi hasnımızın maddi manevi İnsi ve cinni avenesinin tasallutundan bizleri masum ve mahfuz buyursun. <Gülüyor> Lillahi Teala'l-Fatiha.